Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Mükerrem Kemertaş ve Tuncay Kemertaş'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir maya ile başlayacağız. Fakat ben ondan önce kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ben şarkıların, türkülerin başında, sonunda ya da arasında şiir okunmasından pek hoşlanmıyorum. Bir dinleyici olarak tercihim bu yönde. Hatta hoşlanmıyorum demekten öte bana antipatik de geliyor diyebilirim. Fakat bu dinleyeceğimiz Maya'dan önce Ali Akbaş'ın yazdığı Huma Kuşumuz isimli bir şiir okunmuş. Bu benim hoşuma gitti ve sizlerle severek paylaşacağım. Bunun sebebi de şu ki Mükerem Kemertaş özellikle belli bir kuşağın e, üzerinde büyük etki etmiş önemli e, ses sanatçılarımızdan birisi. Birçok hayranı vardır. E, buradaki şiirde çok tanıdık isimler de geçiyor. Raci Alkır'ın, e, Mehmet Çalmaş'ın ismi. Gerçi Mehmet Çalmaşır'ın isminin geçtiği kıta burada okunmamış. Ee, bu şiir Maya'dan önce bu yüzden benim için anlamlı oldu. Ve sanırım programı dinleyenler arasında Mükerrem Kemertaş'ın e, gençliğini bilenler, o yılları yakalamış olanlar varsa onlar da öyle sanıyorum ki bu şiirden etkileneceklerdir. Şiiri meraklı olan dinleyiciler varsa İzzet Paşa Vakfı'nın yayınladığı Bizim Külliye isimli derginin 42. sayısında bulabilirler. 8. sayfada şiir. Bu arada bu şiiri ben de internette buldum. dergi sanal ortama da aktarılmış. Merak eden dinleyiciler Google'da Bizim Külliye sayı 42 yazarsa ya da Huma kuşumuz yazarsa ulaşabilirler bu şiire. Puma ise Mükerrem Kemer Taş ve Tunca Kemertaş'ın yeni çıkarttıkları Yadigar isimli Albümden dinleyeceğiz. Bu arada Tuncay Kemertaş, Mükerrem Kemertaş'ın oğlu. Maya Erzurum yöresine ait. Hulusi Seven'den TRT Müzik Dairesi derlemiş. İsmi Huma Kuşu. Huma Kuşu ile ilgili efsaneden ya da belki mit demek daha doğru olur. Önceki programlarda bahsettiğim için uzun uzun kaynaklarını göstererek tekrar onun üzerinde durmayacağım. Ama sadece bir hatırlatma olarak bunu söylemek istedim. Şimdi Huma Kuşu'nu dinliyoruz. Yine duman almış falan dökene Kerem et mükerrem bir türkü söyle Türgüler bağrımda bir gül dikeni Kerem et mükerrem bir türkü söyle Yükseklerde öten huma kuşumuz ıssız gecelerde can yoldaşımız sen söylerken göder başımız Keremet bir kere me bir türküsü bir şehir bilirim iniş yokuştur çifte minaresi nakış nakıştır aşılmaz yolları bu orandır kıştır. Kerem etmük bir türküsü söyle. Kar erisin yaylalara güçlülsün. Yamaçlarda mor menenşac olursun. Rica et Raciye o da koşulsun. Kerem etmük Kerem bir türküsü söyle. Bu arada dinlediğimiz bu eser bir mayaydı. Türküden önce de size bahsettiğim üzere. Bildiğiniz gibi halk müziğine birçok terim halk edebiyatından aktarılmış. Örneğin türkü kavramı bile bir nazım biçiminin ismi aslında. Ya da e, müstezat bir e, nazım biçiminin ismi. Fakat e, halk, edebiyat, halk müziğine aktarılmış. Maya da bunlardan birisi. Aslında temelde... Hece ölçüsünün 4-4-3 kalıbıyla söylenmiş ve uyak düzeni A-A-A-B olan dört dizeli halk şiir biçimine verilen isim Maya. Fakat aynı zamanda özellikle Kars, Erzurum, Artvin ve Ağrı çevresinde yaygın olarak okunan bir aşık makamına da denk geliyor. E, bu demin az önce aktardığım e, biçimi taşıyan şiirlerin uzun hava şeklinde, icra edilmişine de Maya ismi veriliyor. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Şimdi sırada Özlem Taner'in Türkmen Kızı isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsü var. Kaynak kişi Raci Alkır, derleyen TRT Erzurum Radyosu. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 ve Özlem Taner'in Türkmen Kızı isimli albümünden dinliyoruz. Hani yaylam, hani senin Ezeli Şimdi de sırada Okan Murat Öztürk'ün Bergüzer isimli albümünden bir türkü var. Bu da Erzurum yöresinden. Aslında bugün listedeki türkülerin hepsi Erzurum yöresinden oldu. Böyle bir şey tasarlamamıştım fakat kendiliğinden oluştu liste. Ben de dokunmadım. Ve bu Erzurum türküsünün kaynak kişisi Raci Alkır yine. Hatta Muharrem Akkuş da diğer bir kaynak kişiymiş. Derleyen ise Alaaddin Seçgel. Ve Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Aya bak nice gider. Müzik Bak niyece gider, ay dolanır gece gider. iki kaşın arası bir yol var hacca gider. Le mi de hayranım olim, Kara kız kurbanım olim. Le mi de hayranım olim, Kara kız kurbanım olim. Bak yıldız'a bak suya giden kız'a bak kız allahın seversen dönde bir yol bize bak lemi de hayran kara kız kurbanım olayım lemi de hayran kara kız kurbanım olayım Doğar bedir Allah bu sevda nedir Allah ya benim muradım ver ya beni öldür Allah le mi de hayranım olm Kara kız kurbanımoğlum le mi de hayranımoğlum Kara kız kurbanım olm bu dinlediğimiz türküyü Biz önceki programlarda Ahmet Şanın yorumuyla da dinlemiştik. Ve orada bir kıta daha okunuyordu. Ben o kıtayı da sizlere aktarmak istiyorum. Kıta yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Çünkü not etmedim. ayakşamdan geridir, buralar meydan yeridir. Kalkın gidin evliler, buralar bekar yeridir diye bir kıta. Ee, hoş ve enteresan olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Alaaddin Usun Nasihat isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türküde. Erzurum yöresine ait. Hayriye Temiz katten Muzaffer Sarı sözenderlemiş Ölçüsü yine 18'lik bunun da. Ve usulü 2-3-2-3. Şimdi Alaaddin Us'un yorumuyla dinliyoruz. Suda Balık Yan Gider. <gülüyor> Dinlediğimiz türküdeki Bana Dert Açan Güzel, Ellere Derman Oldu dizesi çok etkiliyor beni. Böyle bir şeyi yaşamış olmanız gerekmiyor türkü ve bu dize zaten size bunu hissettiriyor acısını. Ee, çok güzel bir dize olduğunu düşündüğümden işaret etmek istedim sizlere. Şimdi sırada Tolga Çandar'ın Doğu isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsü var. Kemal Kırmızı'dan Talip Özkan derlemiş. Açıkçası derliğinin Talip Özkan olması beni biraz şaşırttı. Çünkü Talip Özkan özellikle Ege yöresi zeybeklerini ve türkülerini derliyor. Demek ki Erzurum'a da gitmiş. Ee, bu arada Talip Özkan'ın da ismini andık. Ee, üstad'a uzun ömürler dileyelim. Çok önemli bir insan o da halk müziği için. Şimdi Tolga Çanlar'ın Doğu isimli albümünden dinliyoruz. Yüzünü sevdiğim Seyran'a çıkmış. Müzik Alınıp gezdiği yerler ah çeker Çiçekler selamda boynunu eğmiş Sallanır selviler güller ah çeker. Kedir'ne İstanbul zülfün pahası Giyinmiş kuşanmış hasların hası Giyinmiş yeşili allar ahçey Alebi vanda, alar el pençe beyler divanda Geda gibi nice canlar ah çeker Geda gibi nice ömrüm ömrüm canlar ah. Bi nice, ömrüm ömrüm canlarçe ah Programın bundan sonraki bölümünde dinleyeceğimiz türkülerin hepsi TRT kaydı. Birçoğu piyasada fazla icra edilmeyen türküler olduğunda hatta fazla icra edilmeyen demek doğru değil. 2 üç tanesi hiç icra edilmiyor. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim bu hafta. Bunlardan ilki bir Tatyan. Tatyanlar üzerine önceki programlarda kaynaklarını göstererek birçok şey söylediğimden, Tatyan hakkındaki farklı düşünceleri de aktardığımdan tekrar üzerinde durmayacağım. Ama Tatyan Kerem ayağı bildiğiniz üzere halk e, müziğinde mi bemol ve fadiez arızası alan türkülere deniyor. E, şimdi dinleyeceğimiz Tatyan Erzurum yöresinden. Kaynak kişi Raci Alkır, derleyen ise Nida Tüfekçi ve Hüsamettin Subaşı'nın yorumuyla dinliyoruz. Kadem bastı gönül tahtı. Altyazı M.K. Sefa geldi. Geda'nın halini Sefa geldi. Dinlediğimiz son iki türküde de Geda kelimesini duydunuz. Ben acaba bu sadece... Geda kelimesi midir yoksa mahlas mıdır diye düşündüm ve bu yüzden Tokatlı Gedai ve Bekta Beşiktaşlı Gedai isimli kitaplara göz gezdirdim. Fakat buradaki iki şiiri de o kitaplarda bulamadım. Kesin bir şey söylemek istemiyorum ama sanırım buradaki Geda sadece bir kelime, bir mahlas değil. Şimdi sırada Kubilay Dökme taşın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsü var. Kaynak kişi Halit Kök, derleyen ise Suat Işıklı. Bu türkünün sözleri Erzurumlu şairlerden, çok önemli şairlerden olan Muhammed Lütfi'ye ait. Fakat Muhammed Lütfi'nin Hülasetül Hakayik isimli kitabında, ben daha doğrusu divanında ben bu şiiri bulamadım. Fakat basılmayan mektupları varmış ve o mektuplarda da bir takım kıtalara, şiirlere yer veriliyormuş. Belki onlar arasında olabilir bu şiir. Ama sizlerle çok severek paylaşıyorum şimdi. Körlenme ey insan oğlu. The land. Sırada Abdurrahman Demir'den Mehmet Çalmaşır'ın derlediği bir Erzurum türküsü var. Ve dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri de Lütfi Efendi'ye ait. Lütfi 1868 yılında Erzurum'da doğmuş ve 1956 yılında vefat etmiş. Onun şiirlerini oğlu ilk defa 1979'da basmış bir araya getirip. Ben itiraf edeyim dün edindim bu kitabı. ...bendeki dördüncü baskı ve Hacı Muhammed Lütfi Hülasetül Hakayık Efe Hazretleri Vakfı Damla Yayın Evi. E, dördüncü basımı bu kitabın ve hepsini okumaya fırsatım olmadı fakat dün akşam bayağı göz gezdirdim. Ve dili çok ağır şiirlerde olmasına rağmen genelinin çok rahat anlaşılabildiğini söyleyebilirim. Halk Edebiyatı'nı... ...okuyan, divan edebiyatına da aşina olan herkes... ...bu eserin bütününü çok rahat okuyabilir bence. Ve konuyla ilgilenenler varsa bu kitabı edinebilirler. Çünkü içindeki şiirler şimdiye kadar göz attığım kadarıyla... ...çok ilhami ve güzel şiirler. Bugüne kadar bu eseri edinmediğim için de... ...esef ettim dün akşam açıkçası. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün ismi... ...Acep Bir Karuban Hane Bu Dünya... Karuban aslında bizdeki kervan kelimesi. Fasça'da bildiğiniz üzere ban eki yapan eden anlamı taşıyor. Mesela baban bağ işleten bağ yapan. Karban da kar yapan anlamına geliyor. Bizdeki kervan oradan gelmiş. Bizde Karban olarak değil kervan olarak yerleşmiş kelime. Karuban hane de kervanların konakladığı hane yani kervansaray, han anlamına geliyor. Bu türkünün Belki ilahi de denebilir aslında buna. Sözleri de çok güzel. Dinlediğinizde siz de fark edeceksiniz. Şimdi Mehmet Çalmaşır'ın yorumuyla dinliyoruz. Acep bir karuban hane bu dünya. Cep bir belki ilahi demek daha doğru olur. Sözlerini az önce künyesini aktardığım Muhammed Lütfi'nin Hülasatül Hakayk isimli kitabının 380. sayfasında bulabilirsiniz. Başka kıtaları da var. Buradakinden çok daha uzun. Fakat vaktimiz olmadığı için ben bunları aktarmayacağım sizlere. Şimdi sırada Hulusi Seven'den alınan bir Erzurum türküsü var. Bir müstezat bu. Programın başında da bahsettiğim üzere Edebiyat terimleri halk müziğine aktarılmış. Müstezat da aslında aruz ölçüsünün mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fa'ülün kalıbındaki her dizeye mef'ulü, fa'ülün kalıbında artık bir dize eklenmesiyle oluşan nazım türüne deniyor. Ve bu nazım türünün müzikli ifadesine de yine halk müziğinde müstezat demişler. Müstezat da Arapça ziyade kelimesinden geliyor aslında ve ziyadeleşmiş 60 anlamlarına geliyor. O da muhtemelen o artık dizeyi ifade etmek için e, kullanılmış. Şimdi Zülküf Alkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Aşkın ezeli aşka ilham hüdaydır. Oh, my. Aslında şimdi sırada Zülküf Altan'dan Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler isimli türkü vardı. Fakat süre problemimiz olduğundan onu çalamayacağım sizlere bu hafta. Onun sözleri de Muhammed Lütfi'ye ait ve az önce künyesini aktardığım Hülasatül Hakaik isimli kitabın 166. sayfasında bulabilirsiniz. Şimdi programın sonuna ayırdığımız bölümde Raci Alkır'dan bir türkü dinleyeceğiz. Ben ile Güzeli liste dışında bırakmayı tercih ettim. Çünkü programın başında hatırlarsanız Mükerrem Kemertaş ve Tuncay Kemertaş'ın yorumuyla bir Maya dinlemiştik. Ve o Maya'dan önce de Huma Kuşumuz isimli Ali Akbaş'ın yazdığı bir şiir dinlemiştik. O şiirde Rica Et Raciye Oda Koşulsun dizesi geçiyordu. Buradaki Raci çok yüksek ihtimalle Raci Alkır... Hatta yüksek ihtimalle değil ben eminim yüzde yüz Raci Alkır. Ayrıca bugün birçok e, dinlediğimiz türkünün kaynak kişisi de Raci Alkır'dı. O yüzden programın sonuna ayırdığımız bölümde ondan bir türkü dinlemek çok uygun olur diye düşündüm. Ve Hatta programın bütünlüğü açısından da e, ''Rica et Raciye o da koşulsun'' dizesiyle başlayıp Raci Alkır'la bitirmek de e, hoş oluyor diye düşünüyorum. Bu türkü Erzurum yöresine ait ve kaynak kişisi Raci Alkır'ın kendisi. Bu da bir Tatyan. Mi bemol ve fadiye zarzaları alıyor. Tatyan Kerem ayağında olan bir türkü. Ve klasik Türk müziğinde de hüzdan makamıyla benzerlik gösteriyor bu ayak. Raci Alkır'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Dün gece yarhanesinde. Bu arada bu hafta da programın sonuna geldik. Ve destekçimiz yine Rıfat Turhan'ıymış. Rıfat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Neredeyse sponsor gibi oldu Rıfat Turhan bu programın. Çok sağ olsun eksik olmasın. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.